Merhaba arkadaşlar, Kamu Yönetimi kitabının bu ilk ünitesinde temel kavramlar üzerinde duracağız. Bu ünitede öncelikle yönetim kavramı ve unsurları, sonrasında kamu yönetiminin tanımı, geleneksel kamu yönetimi ve yeni kamu yönetimi yaklaşımları, yönetişim ve stratejik yönetim kavramları, kamu yönetimi ve özel yönetim arasındaki benzerlik ve farklılıklar, son olarak da devletin niteliği ve dönüşümünün kamu yönetimi üzerindeki etkilerinden bahsedilecektir. Değerli arkadaşlar, yönetimi, belirli amaç veya amaçları gerçekleştirmek için işbirliği içinde yürütülen bir grup faaliyeti olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere yönetimin temelde üç özelliği vardır. Birinci olarak yönetim, birden fazla kişinin yer aldığı bir grup faaliyetidir. İkinci olarak yönetim, çeşitli eylemler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamaya yönelik bir faaliyettir. Son olarak yönetim, belirli bir amacın veya amaçların gerçekleştirilmesine yönelmiş çeşitli faaliyetler bütününden oluşur. Bir süreç olarak yönetim, yapılacak işleri belirleme ve planlama, örgütleme, gerekli kaynakları sağlama ve düzenleme, yönlendirme, koordinasyon ve denetim faaliyetlerinden oluşur. Bu tanımda yönetimin altı fonksiyon olduğunu görüyoruz. Bunlar planlama, örgütleme, kaynak sağlama ve düzenleme, yönlendirme, koordinasyon ve denetimdir. Bildiğimiz gibi planlama, amaçların tanımlanması, politikaların saptanması, bunların gerçekleştirilmesinde izlenecek yöntem ve işlemlerin yani stratejilerin kararlaştırılmasıdır. Örgütleme ise belirlenen planları uygulamak için gerekli etkinlikleri gruplandırarak yönetim üniteleri oluşturmak ve bu ünitelerdeki yönetici ve çalışanların görevlerini tanımlamak, aralarındaki ilişkileri düzenlemektir. Kaynakları sağlama ve düzenleme yani bütçeleme ise planların yürütülmesi ve amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli personel, sermaye, tesisler ve diğer malzeme ve hizmetleri kullanılmaya hazır biçimde bir araya toplamaktır. Yönlendirme, eldeki kaynakları en uygun yoldan belirlenen amaçlara yöneltebilme güç ve çabasıdır. Koordinasyon ise yönetsel yapı içindeki çeşitli eylemlerin bütünleştirilmesi çabasıdır. Son olarak denetim, belirlenen amaçların etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğinin üstler tarafından sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesidir. Yönetim kavramını kısaca açıkladıktan sonra, şimdi de kamu yönetimini tanımlamaya çalışalım. Kamu yönetimi kavramının işlev, yapı, akademik disiplin ve meslek olmak üzere dört yönü bulunmaktadır. İşlevsel bir kavram olarak kamu yönetimi, yasaların öngördüğü işler ile kamu politikası kararlarını uygulamakla ilgili süreçleri ve faaliyetleri anlatır. Yapısal bir kavram olarak kamu yönetimi ise, devletin yürütmeye ilişkin kolunun örgütsel kut görünümünü yansıtır. Her devlet, yasalarla belirlenen görevlerini yerine getirmek için, ulusal ve yerel düzeyde çeşitli örgütlenmelere gider. Bu kamu örgütleri, hükümetlerin yönetiminde, kamu politikası kararlarını ve yasaları uygulamakla görevlidir. Üçüncü anlamda kamu yönetimi, akademik bir disiplini ifade eder. Kamu yönetimi disiplini, kamu sektörüyle ilgili yönetim düşünceleri, yapıları, politikaları ve tekniklerini inceler. Kamu yönetimi, bir akademik disiplin olduğu kadar aynı zamanda bir meslektir. Kamu politikalarını oluşturma ve bunları uygulama, planlama, örgütleme, Yönlendirme, koordinasyon, denetim, sek ve idare gibi eylem ve işlemler içinde idareci olarak görev yapan mühendis, iktisatçı, planlamacı ve maliyeci gibi kişiler de kamu yöneticisi olarak nitelendirilirler ve kamu yönetimi mesle mesleğinin elemanlarını oluşturur. Geleneksel kamu yönetimi, 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak 20. yüzyılın son çeyreğine kadar kamu yönetiminde geçerli olan hakim paradigmanın adıdır. Geleneksel kamu yönetim anlayışının entelektüel temelleri büyük ölçüde Woodrow Wilson, Max Weber ve Frederick Taylor'ın düşüncelerine dayanır. Wilson, 19. yüzyılın son çeyreğinde yazdığı makalesinde kamu yönetimini siyaset biliminden bağımsız bir disiplin haline getirmek için siyaset yönetim ayrılığı ilkesini savunmuştur. Max Weber'de formüle ettiği ideal tip bürokrasi modelinin en rasyonel ve etkili bir örgütlenme biçimi olduğuna ilişkin düşüncesini geliştirmiştir. 20. yüzyılın başlarında, Frederick Winslow Taylor'ın bilimsel yönetim olarak adlandırılan yaklaşımı da, bilimsel yöntemler kullanılmak suretiyle her iş için en iyi, tek bir yöntemin bulunabileceğini vurgulamış ve geleneksel kamu yönetim anlayışının gelişmesini etkiledi. Geleneksel kamu yönetiminin dayandığı temel ilke ve düşünceleri dört grupta toplamak mümkündür. Birinci ilke, kamu yönetiminin yapısı ile ilgilidir. Geleneksel kamu yönetimi, büyük ölçüde Alman sosyolog Max Weber'in kavramlaştırdığı bürokrasi modeline göre örgütlenmeyi esas alır. İkincisi, devletin kamusal mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımında kendi örgütleri yani bürokrasi vasıtasıyla doğrudan görev alması gerektiği düşüncesidir. Üçüncü ilke, siyasi ve idari konuların birbirinden ayrılabileceği görüşüdür. Buna göre siyasiler... Kamusal alanda yapılacak olanları belirler, kamu yöneticileri de bunları uygular. Dördüncü ilke, kamu yönetimi amaçları ve kullandığı yöntemleri itibariyle özel sektörün yönetiminden oldukça farklı. Yeni kamu yönetimi düşüncesi, 1980'den sonra ekonomik ve yönetsel sistemin yapı ve faaliyetlerindeki değişimi yorumlayan, yönlendiren ve geleneksel yönetim düşüncesine alternatif olarak ortaya çıkan, ...ve onun yerini büyük ölçüde alan bir yaklaşımdır. Yeni kamu yönetiminin unsurlarını 8 grupta toplamak mümkündür. Bunlar, kamu sektöründe yöneticiye geniş yönetme serbestliğinin tanınması, performans ölçümü yapılması, sonuçlara prosedürlerden daha çok önem verilmesi, kaynakların kullanımında disiplin ve tutumluluk... ...kamu sektöründe rekabetin artırılması, piyasa mekanizmalarına önem verilmesi... Büyük yapılı organizasyonların optimal büyüklükte yeni yapılara dönüştürülmesi ve son olarak da kamuda özel sektör yönetim tekniklerinin uygulanması. Değerli arkadaşlar, Kamu yönetimi ile ilgili son dönemde çok yaygın bir biçimde kullanılan bir diğer kavram da yönetişim kavramıdır. Yönetişim, İngilizce governance'ın Türkçe karşılığı olup toplum ve devlet ilişkilerinde karşılıklı etkileşime dayalı yeni bir yönetim tarzını ifade eder. Daha genel bir ifade ile yönetişim, kamu yönetimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını içine alan kompleks bir sistem ve bunların kendi aralarındaki ilişkiler ağı ve karşılıklı etkileşimlerini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Yönetimin kamu ve özel yönetim olmak üzere iki yönü vardır. Kamu yönetimi yönetimin kamu kurumları ile ilgili dalını, Özel yönetim ise kamu kurumları dışındaki özel işletmelerde uygulanan yönünü anlatmak için kullanılır. Kamu yönetimi ve özel yönetim, yönetimin birer alt dalları olmaları nedeniyle bazı ortak özelliklere sahiptir. Her iki kesimde de kurallar sistemi, örgüt, personel, mali kaynak ve dış çevre gibi ortak ögeler ve sorunlar bulunmaktadır. Esas itibariyle bütün yönetimler, insan kaynakları, Mali yönetim, örgütün yapı ve işleyişini idare etme, siyasa, program ve yöntem geliştirme gibi dört temel işlev yürütürler. Bu yönüyle her iki kesim arasında bir benzerlik söz konusudur. Bir takım benzerliklere rağmen kamu yönetimi değişik amaçları, yöntemleri ve statüleri nedeniyle özel yönetimden ayrılmaktadır. Kamu yönetimi ile özel yönetim arasındaki farklılıkları Siyasal çevre, kamu yararı, yasallık, tarafsızlık ve süreklilik, hesap verme sorumluluğu, yönetimin esnekliği, olumsuz dışsallıklarla mücadele, hakemlik, kamu gücü ve yöneticilerin motivasyonu yönleriyle el alacağız. Siyasal çevre, kamu yönetimi, siyasal sistemin yürütmeye ilişkin kolunu oluşturur. Siyasal sistem içinde alınan, Kamu politikası kararlarını uygular. Kamu yöneticileri, yürüttükleri faaliyetler konusunda siyasal yönetici ve organlara karşı sorumludurlar. Kamu yararı. Kamu yönetimi, kar amacına göre değil, esas itibariyle kamu yararına yönelik olarak hizmetlerini yürütür. Yasallık, tarafsızlık ve süreklilik. Kamu yönetiminin kuruluşu, görev ve yetkileri ile işleyişi, yasal düzenlemelere tabidir. Kamu yönetimi, hizmetlerini tarafsızlık içinde yerine getirir, vatandaşların yasa önünde eşitlikleri söz konusudur. Hesap verme sorumluluğu Kamu yöneticileri, kamu kaynaklarının ve yetkilerin kullanımı konusunda siyasi organ ve kişilere, idari üstlerine, mali denetim birimine, yargı organlarına, kamu oyu ve başka kamusal denetim birimlerine karşı hesap vermek zorundadırlar. Yönetimin Esnekliği Mevzuat ve yargı kararları kamu yöneticilerinin hareket özgürlüğünün sınırlarını çizer ve bu durum yöneticilerin karar ve eylemlerini kısıtlayıcı nitelikte olabilir. Olumsuz Dışsallıklarla Mücadele Kamu yönetimi özel kesimden farklı olarak olumsuz dışs dışsallıklar yani sosyal maliyet ile mücadele etmek zorundadır. Bilindiği gibi bir mal veya hizmetin üretimi ve tüketimi esnasında diğer kişi ve kuruluşlar ile çevre üzerindeki olumsuz etkilerine sosyal maliyet veya olumsuz dışsallık diyoruz. Bir takım sanayi ve ticari kuruluşların faaliyetleri toprak, hava ve su kirliliğine neden olabilir. Doğal çevrenin tahrip olması toplumun sağlığını etkiler. Tüm bu olumsuzlukların önüne geçmek için Gereken düzenleme ve denetleme faaliyetlerini gerçekleştirmek, kamu yönetiminin önemli görevleri arasındadır. Hakemlik Kamu yönetimi, çelişen ekonomik ve sosyal çıkarlar arasında düzenleme yaparak bir arabulucu bulucu, hakim niteliğinde işlev yapmak durumundadır. Kamu gücü Kamu yönetimi, amacını gerçekleştirmek için kamu gücünden yararlanır. Gerektiğinde, Karşı tarafın rızası olmadan tek taraflı kararlar alarak uygulayabilir. Yöneticilerin Motivasyonu Kamu yönetiminin ürettiği mal ve hizmetler genelde tekeldir ve rekabete kapalıdır. Kamu yöneticilerini motive eden temel etken prestij ve otorite kazanma duygusu ile siyasi yöneticilerin takdirini kazanmak eğilimidir. Kamu yönetimi ile ilgili temel kavramlardan biri de stratejik plan ve stratejik yönetimdir. Önceleri sadece askeri alanda kullanılan strateji kavramı zaman içinde işletme yönetimi ve kamu yönetimi olmak üzere bütün örgütlerce benimsenerek yaygınlık kazanmıştır. Strateji sözlük olarak bir alanda istenilen amaca ulaşmak için uygulanabilecek temel yönetim usulleri ve takip edilecek yolların Bütünü anlamına gelmektedir. Stratejik plan, bir örgütün ulaşmak istediği amaçları, bunlarla ilgili yol ve yöntemleri içerir. Stratejik yönetim ise, günlük kararların alınmasında ve işlerin yürütülmesinde stratejik plana bağlı bir yönetim yaklaşımını ifade eder. Stratejik yönetim yaklaşımının 6 temel özelliği bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Birincisi, gelecekte ulaşılmak istenilen amaçların belirlenmesidir ki bu genellikle öz olarak vizyon tanımlamasında yer alır. İkincisi, belirlenen amaçların gerçekleştirilmesiyle ilgili bir zaman planlamasının oluşturulmasıdır. Üçüncüsü, örgütün mevcut durumunun özellikle kapasite yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Dördüncüsü, Örgütün içinde yer aldığı çevrenin bugünü ve geleceği dikkate alınarak nesnel olarak analiz edilmesidir. Beşincisi, arzu edilen, belirlenen amaçlara ulaşmak için çeşitli alternatifleri dikkate alarak bir stratejinin belirlenmesidir. Sonuncu olarak da örgütsel çabaları belirlenen bu strateji etrafında bütünleştirmedir. Devletin niteliği ve dönüşümü Devlet, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve bu ilişkilerin normlara uygun olarak yürümesini sağlayan, anlaşmazlıkları çözümleyen, kamusal mal ve hizmetleri üreten veya yöneten en üst egemen meşru gücü temsil eder. Günümüzde devletlerin fonksiyonları büyük bir değişime uğramış, karmaşık hale gelmiş, çeşitlenmiş ve artmıştır. Bu değişime paralel olarak kamu kurumlarının yapısı büyümüş, ve kamu harcamalarında büyük artış yaşanmıştır. Değerli arkadaşlar, devletin fonksiyonları geçirdiği aşamalar dikkate alınarak klasik, kaynakları harekete geçirici, sosyal ve hakemlik olmak üzere dört grupta toplanabilir. Klasik fonksiyonlar vergi toplama, adalet, güvenlik, savunma, diplomasi gibi bir devletin varlığı için zorunlu olan işlevlerdir. Devletin kaynakları harekete geçirici fonksiyonu ise tarım, sanayi ve ulaştırma gibi belirli bazı sektörlere mali teşviklerle destek olmasıdır. Devletin üçüncü fonksiyonu toplumdaki bazı gruplara yaşlılar, özürlüler, öğrenciler, çocuklar, yoksullar gibi doğrudan veya dolaylı olarak yaptığı sosyal yardımlardır. Devletin dördüncü fonksiyonu ise piyasa ekonomisinin gelişmesiyle devreye girmiş olan Hakemlik misyonudur. Burada devlet, ekonomik ve ticari alanları piyasa aktörlerine bırakırken, bu alanlarda düzenleyici ve denetleyici aktör olarak yeni fonksiyonlar üstlenmiş, piyasaların rekabet koşulları içinde düzenli işlemesini sağlamak için düzenleyici ve denetleyici kurullar adı altında yeni yapılar meydana getirmiştir. Arkadaşlar böylece, kamu yönetimi kitabımızın birinci ünitesini Genel hatlarıyla el almış olduk. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Diğer ünitelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.